Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak sohbetime başlıyor. Ve de her zamanki adetimiz üzere, sohbetimizin başında alemlerin Yüce Rabbine, Allah'ımıza hep beraber hamd ve senaların en mükemmelini, en güzelini sayısız adetle arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun, Rabbime hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize sayısız nimetler verdi, hesapsız nimetlerle bizi perverde kıldı. Onun için biz de ona sayısız ve hesapsız şükürlerle teşekkür ediyor. Ya Rabbi hem nimetlerimizi artır hem de o verdiğin nimetlere şükür duygumuzu, şükür şerefimizi ziyade kıl diye Rabbimize yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Peygamberimiz, Seyyidimiz, Efendimiz, Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de sayısız salat ve selamımızı yine arz ediyoruz. Rabbim kabul buyursun, Efendimiz'i haberdar eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, beraber olamadık iki hafta, söylemiştim, veda etmiştim size. Bu iki haftada Allah'ın Resulü'nün huzurunda Kabe-i Muazzama'nın karşısındaydık. Söz verdiğimiz özre kardeşlerimize acizane, aciz bir kardeşleri olarak dua ettik. Yeter ki Rabbim kabul buyursun sizin bizim için yaptığımız dua, yaptığınız duaları, bizim sizin için yaptığımız duaları Rabbim umarım ki geri çevirmez. Hani mümin kardeşin, diğer mümin kardeşi için ardından yaptığı, arkasından yaptığı dualar makbul dualardır, güzel dualardır. İnanın böyle. Kabe-i Muazzama'nın karşısında resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda aciz bir kardeşiniz olarak dua etmeye çalıştım. Rabbim umarım ki kabul buyurmuştur. Bu arada tabii biz Kabe-i Muazzama'nın karşısındaydık. Mekke-i Mükerreme'deydik. Mevlüt kandilimizi geçirdik. Dua ediyorum hayırlı olsun, mübarek olsun Mevlüt kandili. Kainatın Efendisi'nin dünyayı teşrif günü Bereketli gün, nurlu gün. Rabbim nicelerine, sağlıkla, sıhhatle ve afiyetle hem sizi hem bizi eriştirsin inşallah. Rabbimden niyaz ediyorum. Kainatın Efendisi'nin bu seneki mevlidi, bu seneki doğum yıl dönümü, nice yeni güzelliklerin artmasına ve de ziyadeleşmesine vesile olsun inşallah. Evet, kandilimiz de mübarek olsun diyoruz geçmiş de olsa. Bu vesileyle yine dua ediyoruz birbirimize ve de Rabbimizden niyaz ediyoruz. Bizi ona layık ümmet eylesin. Rabbim onun yolundan, onun izinden ayırmasın. Öyle olunca da inşallah bir gün onun hamd sancağının altında birleşeceğiz. İnşallah onun nur cemaline, gül cemaline bakarak, Hesap vereceğiz ve onun şefaatiyle cennete gireceğiz ve inşallah cennette ona komşu olacağız. Rabbim mahrum eylemesin. Değerli kardeşlerim, geçtiğimiz sohbetlerde biliyorsunuz hadisi şerifler aldık. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize bazı şeyleri tembih ediyor, bazı konularda, ikazda bulunuyor ve de bizim bazı şeyleri yapmamızı istiyordu. O hadisi şerifleri tam bitiremedik ama... Ee, önemli olanlarını hayatımıza yön verecek olan o hadisi şerifleri sizlere arz etmiştim. Artık umre sonrası değişik bir hadisi şerif mecmuasını siz değerli kardeşlerime arz edeyim, arz ediyorum. Şöyle kitaplarımızdan hayırlı olan amellerin, hayırlı olan durumların, hayırlı işlerin anlatıldığı hadisi şerifleri seçtim. Camus Sahir'den onları aldım size. Arz edeceğim bugünden itibaren belki birkaç hafta da yine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ağzından hangi işler daha hayırlı, hangi ameller daha kıymetli ve hangi insanlar daha güzel onları Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellemden öğrenmeye çalışacağız. Çünkü değerli kardeşlerim biz hayırlı bir ümmetiz. Elhamdülillah, elhamdülillah. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Hem sizin adınıza hem kendi adıma. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bizim için öyle buyuruyordu. Sa'di billah. Zaman zaman okuyoruz bu ayeti kerimeyi ama bir daha tekrar edelim. Sa'di billah. كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ Siz, insanlar içerisinden çıkarılmış, insanlığa bahşedilmiş, hayırlı bir ümmetsiniz buyuruyor Rabbimiz. Evet, Ümmet olarak son gelmişiz. Ahir zaman ümmetiyiz. Peygamberimiz en son peygamber. Öyle olunca biz de en son ümmetiz ama inşallah Rabbimin lütfuyla ve keremiyle Allah'ın Resulü'nün bereketine herkesten önce cennete girecek, herkesten önce Rabbimizin cemalini görecek ve onun nimetlerine ereceğiz inşallah. Resulullah'ın bereketine tabii, onun şerefine. Onun şerefine. Baksanıza, Cuma'da da diğer milletlerden ve kavimlerden yani ümmetlerden öndeyiz. Cuma bizim bayramımız. İşte Cumartesi Yahudilerin, Pazar Hristiyanların orada da öndeyiz. Sonra gelmişiz ama öne geçmişiz. Yine diğer ümmetlere nazaran sonradan gelmişiz ama önce resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber cennete biz gireceğiz Allah'ın izniyle. Rabbim lütfedecek tabi Rabbimin lütfuna güvenerek söylüyorum değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bizi mahrum etmesin. Madem ki inanmışız ki bu konuda bugün size bakın müjdeler hazırladım. Onları arz edeceğim. Madem ki Allah'a inanmışız. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bende olmuşuz, köle olmuşuz, ümmet olmuşuz. Onun şerefine Rabbimiz bize lütfedecek. İnşaallahu rahman. Allah'ın Resulü ile beraber cennete gireceğiz diğer ümmetlerden önce bir maddeye daha bir konuya daha dikkat çekmek lazım. Diğer ümmetlerden de daha kalabalık olacağız cennette inşallah. Cennet ahalisinin çoğunluğunu ümmeti Muhammed teşkil edecekmiş. O çoğunluğun içerisinde biz de olacağız inşallahü Rahman. Rabbimiz böyle böyle buyuruyorlar Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde. Estağfurullah. "Kuntum hayra ümmetin uhricet nas." Siz insanların arasından çıkarılmış, insanlar için lütfedilmiş, çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz veya diğer bir mana ile insanlığın hayırı için çıkarılmış bir ümmetsiniz. Yani bu ümmet, ümmeti Muhammed inşallahurrahman insanlık için hayır unsuru olacak. Dünyada da öyle, ahirette de öyle. Umuyoruz ki Rabbimiz bizi diğer ümmetlerin önünde kılacak İnananları için tabi söz konusu. Hatta biliyorsunuz biz diğer peygamberler için şahit olacağız. Yani onu anlatmıştım daha önce, tekrar edeyim kısaca. Kavimler peygamberlerinin peygamberlik yaptığını inkar edecekler. Yok ya Rabbi bu peygamberler kendi peygamberlerinin, bu peygamberler bunlar bize görev yapmadılar, ahireti duyurmadılar, sana imanı söylemediler, dinimizi bize anlatmadılar diyecekler. Diğer peygamberler bizi şahit getirecekler ve de biz o peygamberlerin görevlerini yaptıklarına şahitlik edeceğiz. Ayet-i Kerime'yi toparlamaya çalıştım ama e, tam çıkarmadım yanlış okurum belki almayayım e, şeysini, efendim metnini. لِيَكُونَ Rasulü Şehiden عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ İnşallah yanlış okumadım. Değerli kardeşlerim, ah eh, diyorum hafızlık, ah hafızlık diyorum. Onun için beni izleyen kardeşlerime diyorum ki evlatlarınızı hafız olarak yetiştirin. Hafız olarak yetiştirin inşallah. Biz nasıl şahitlik edecekmişiz? Ya Rabbi biz Kur'an-ı Kerim'de okuduk. Kur'an-ı Kerim'den öğrendik, Resulullah'dan duyduk, senin kitabında gördük ki, bütün bu peygamberler ümmetlerine, dinlerini anlattılar. Biz şahidiz diyeceğiz. Mahcup olacaklar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati gibi, biz de diğer peygamberlere böyle bir, bir yardımımız da olacak yani. Öyle olunca, insanlığın hayrı için çıkarılmış bir ümmetiz biz. Rabbim bu manaya, layık olmayı bizlere nasip etsin inşallah. Yalnız tabi bu sadece ben ümmeti Muhammed'denim demekle olmuyor. Sadece lafla olmuyor bu iş. Ayyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz der ya şair. Nasıl geliyor ayet-i kerimenin devamı? Ukhricetli nas. Te'emurûne bil ma'rufi ve tenhevna anil munkâr ve tu'minûne billah. Arzu eden kardeşlerim baksınlar Ali İmran suresinin 110. ayetine. Siz... İyilikle emredersiniz diyor. Yani insanların, ümmetlerin, bütün insanlığın hayırlısı olmanın baş şartı iyilikle emretmek. Öyle rastgele gelip geçen tesadüfi bir insan olmamak, şuurlu bir insan olmak, güzel yaşamak, temiz yaşamak, ondan sonra da etrafımıza iyilikle emretmek. Namaz konusunda insanlara yardımcı olmak zekatını vermede takviye olmak, yani namazını hatırlatmak mesela, İslam'a riayet etmesi için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetlerini hayatına uygulaması için, önce ailemize, sonra akrabalarımıza, yakın çevremize, sonra da diğer insanlara becerebildiğimiz kadar iyilikleri hatırlatmak, iyilikler konusunda yardımcı olmak, yani neme lazımcı olmak bu ümmete asla yakışmıyor. Ve hakiki bir mümin asla bana ne diyemez değerli kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Resulü'nün ve Kur'an-ı Kerim'in bize yüklediği görevler var. Etrafımızla ilgileneceğiz. Etrafımızla alakadar olacağız. Onların haliyle hallenecek, onların dertleriyle dertleneceğiz. Mecburuz buna. Çünkü biz müminiz, çünkü biz Müslümanız. Ve iyilikle emredeceğiz. Yani bir mümine işte namazını hatırlatmak dediğim gibi zekatını tam vermesini bir genç yeni bir iş yeri kurmuş mesela, aman evladım halalından kazan, tamam mı? Dikkat et, kul hakkına girme. Yani birbirinin tamamlayıcısı olan iki unsur, iyilikle emretmek, kötülükten ve ve anil münker, kötü olan şeylerden, sakıncalı olan, zararlı olan şeylerden de nehyetmek, yani zararlı olan şeyleri de yasaklamak veya bu konuda İkazda bulunmak, hatırlatmada bulunmak, sakın kul hakkına tecavüz etme, sakın yalan söyleme. Bak yeni işe başlıyorsun, sakın devletin ve milletin hakkı üzerinde bulunmasın. Bunun gibi sakın namazını geçirme, sakın zekatını ihmal etme, sakın haramlara girme. İyilikle emir, kötülükten neyi sonra da ve ve siz Allah'a inanırsınız diyor Rabbimiz Kur'an'da. Ne mutlu bize elhamdülillah, elhamdülillah tabi. Bu noktada hemen hatırlıyorum. Yani mecburum bunu devamlı söylemeye de, e, değerli kardeşlerim. Rabbime ne kadar hamd az ki bir İslam beldesinde Rabbimiz bizi yaratmış. Demek ki biz hayırlı bir ümmetiz. Biz güzel bir ümmetiz. Biz insanların hayrı için yaratılmış, insanlığa lütuf olan bir ümmetiz. Rabbim bu manaya bizi layık kılsın inşallahurrahman. Öyleyse kadro kıymetimizi bilecek ve de Hayırlı işleri yapacağız. Madem ki hayırlı bir ümmetiz, daima elimizden hayır gelecek. Daima iyilik gelecek, daima güzellik gelecek ve biz insanların arasında hayır unsuru olacağız inşallah. Yani kendimizi buna zorlayacağız, düşüneceğiz. Daha hayırlı insan, daha iyi insan, daha güzel insan nasıl olabilirim? Daha çok insanlara ki biraz sonra hadis-i şerifleri göreceğiz inşallah. Daha çok insanlara nasıl hizmet edebilirim? bunun derdi bunun telaşı telaşı içerisinde olacağız öyle olunca da Rabbimiz lütfedecek inşallah konuyla ilgili olarak ayeti kerime ile e, ayeti kerimenin muhtevası ile ilgili kurtubi tefsirine bakmıştım da Hazret orada anlatıyor değerli kardeşlerim bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki biz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize buyurdular ki insanların İman yönünden en aftal olanı kimdir biliyor musunuz? Biz dedik ki diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh orada bulunanlar dediler ki meleklerdir ya Resulallah. Hayır dedi Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar, onlar zaten iman etmişlerdir. Zaten imana mecburdurlar. Onlarda nefis yok, şeytan yok, kötülüğe temayül yok, fitne yok aralarından. Hep Allah nurdan yaratmış onları pırıl pırıl varlıklar. Sadece hani La yasuna ma amarahu ve falunema yumerun Rabbimiz neyi emretmişse aynını yaparlar. Sanki onların hayatı teşbihte hata olmasın bir robot gibi. Rabbimiz öyle emretmiş kötülüğe temayül yok, imtihan yok onlar için. Melekler nurdan yaratılmış varlıklar. E öyleyse peygamberlerin İmanına taaccüp edilir. İmanı, peygamberlerin imanı en kıymetli, en değerli imandır ya Resulallah. Hayır dedi. Onlar da Allah'tan vahiy alıyorlar. Onlar, Onların da iman etmek mecburiyetleri vardır. Çünkü peygamber daha ne olsun artık. Cenab-ı Hak seçmiş ve ona vahyini vermiş. E peki kimdir ya Resulallah? Kimdir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki bakınız değerli kardeşlerim. İman bakımından İnsanların en hayırlısı, en değerlisi, en kıymetlisi sizlerden sonra gelip de fi asla bir ricali, yu'minu nebi velem yaravni, beni görmeden bana iman edenlerdir.'' buyurdu Aleyhisselatü Vesselam. Sahabe-i da çünkü Resulullah'ın mucizelerini gördüler. Fekalade hadiselere şahit oldular. Allah'ın Resulünü bizzat görme şerefine nail oldular. Tabi sahabe olma şerefi ayrı bir şeref ona biz ne yaparsak yapalım erişemiyoruz. Ama onları çok seviyoruz. Onları çok seviyoruz. Ve fakat iman bakımından Resulullah, yani Resul-i Ekrem Cenab-ı Hak Hazretlerinin kudreti muhteşem ve muazzam. Ve de öyle çok Rabbimizin lütfu var ki, sahabe döneminde olanlara, değerli kardeşlerim, Resulullah'ı görmeleriyle iltifat ve ikramda bulunmuş Rabbimiz. Onlar özel insanlar. Kabul etmek lazım. İstisnai insanlar. Biz ne yaparsak yapalım onlara erişemiyoruz. Ama bize de Rabbimiz bakın nasıl lütfediyor. Resulullah'ın mübarek dilinden, mübarek ağzından Rabbimiz bize de lütfediyor. Onlar mucizeleri gördüler, peygamberi gördüler de iman ettiler. Değerli insanlar oldular. Ama siz de hiçbir şey görmediniz. Mucize görmediniz. Peygamberi görmediniz. Fevkalade hadiselere şahit olmadınız. Sadece beyaz satırların üzerinde Anadolu e, tabiriyle efendim. Beyaz satırların üzerine siyah sayfalar, beyaz sayfaların üzerinde düzeltiyorum. Beyaz sayfeler üzerine siyah satırlar halinde böyle e, sadece ayetleri gördünüz, hadisleri gördünüz, İslami hakikatleri gördünüz, kimse sizi zorlamadı, iman ettiniz. Öyle olunca onların diyor Resulullah imanı daha aftaldir, daha üstündür. يَجِدُونَ وَرَقًا feamelun bima fi sadece yazılı kağıtlar halinde sayfeler halinde hakikatleri görürler ve ona iman ederler onunla amel ederler vahum afdalul halqi imanın, iman bakımından yaratılmışların en hayırlıları onlardır. Rabbim bizi bu şerefe hakkıyla layık olanlardan eylesin inşallah. rahman. Yani kadro kıymetimizi bilelim ha. Rabbimiz bize de çok değer veriyor. Bize de imkanlar ihsan ediyor, bize de şeref bahşediyor. Yine resul sallallahu aleyhi ve sellem böyle sahabe-i kiramla sohbet ediyorlarmış. Sahabe-i kiramdan bir zat e, ismini almamışım buraya. Sormuş, ya Resulallah, hel ahadunu hayrun minna. Bizden daha hayırlı insanlar var mı sahabe-i kiram? Büyük insanlar dediğimiz gibi, mübarek insanlar. Allah'ın Resulü'nün nur cemalini görme şerefine nail olmuş insanlar. Belli ama onlar soruyorlar bizden daha hayırlı olanlar var mı ya Resulullah? Evet buyuruyor ya, sallallahu aleyhi ve sellem. Evet sizden sonra gelip de İslami hakikatleri gerçekleri kitaplar halinde sayfeler halinde bulurlar. İşte Kur'an-ı Kerim'i önümüzde yazılmış olarak gördük. Vahyin nüzulüne şahit olmadık resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini mübarek ağzından dinleyemedik. Ancak kitaplarda gördük. Yani ben size aktarıyorum, işte sahihlerinde seçmeye çalışıyorum alimlerimizin tespitlerine göre. Siz de ya öyle mi Resulullah böyle mi buyuruyor diyorsunuz ve amel ediyorsunuz ya, iman ediyorsunuz ya, onunla hayatımıza yön vermeye çalışıyoruz ya, feyecidûne kitâben beynel evhayni feyûminûne bime ve yûminûne bîh velem o gördüklerine iman edip, Kur'an'da gördüklerine iman edip, sahih hadislerde gördüklerine iman edip, beni görmeden bana iman edenler var ya, onlar sizden daha hayırlıdır buyurdu aleyhissalatü vesselam. Efendim, tabii onların imanı bir daha söylemek lazım. Mübarek iman, güzel iman. Çünkü onlar asr-ı saadet gibi bir devirde iman ettiler. Yani, yani, Rahmet yağarken güller, goncalar, menekşeler, sümbüller halinde açtılar. Ama işin doğrusu biz de çölde açan gülleriz. Fitne zamanında iman ediyoruz. Dünyanın hep kötüye gittiği bir devirde becerebildiğimiz kadar mümin ve Müslüman olmaya çalışıyoruz. Becerebildiğimiz kadar. Yani... Resulullah'ı görmemişiz dediğim gibi ayetlerin nüzulüne Cebrail aleyhisselamın kanat seslerine şahit olmamışız. Ama inanın böyle Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Ömer gibi, Hz. Osman gibi, Hz. Ali gibi, sahabe-i kiram gibi aynen inanıyoruz. Hiç tereddüdümüz yok. Allah vardır ve birdir. Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin onun Resulüdür, elçisidir, o bizim peygamberimizdir. Resulullah'dan ne geldiyse, Kur'an'dan ne geldiyse noksansız tereddütsüz iman ediyoruz ya. İnanın böyle Resulullah öyle buyuruyorlar. Sizden daha hayırlıdır onlar diyor. İman yönüyle. Tabii biz haddimizi biliyoruz. Resul Ekrem'in meseleyi dengeleyen Allahu alem şu. Onlar Resulullah'ın döneminde iman ettiler. O şerefe nail oldular. Ama biz de fitne ve fesat zamanında. Dünyanın Zulümle, işkenceyle, küfürle, kargaşa ile, yani hatta e, bugünlere bakmayınız, genel olarak e, meseleyi değerlendiriniz, yani geçtiğimiz dönemleri düşününüz. Gün gelmiş, Müslümanlar her şeyleriyle horlanmışlar, tahkir edilmişler, küçük görülmüşler, yobaz denilmişler, örümcek kafalı denilmişler, gerici denilmiş onlara hep kapılardan kovulmuşlar. Sakalımızdan dolayı kapıdan kovulmuşuz, alınmamışız, başörtümüzden dolayı, başörtümüzden dolayı kovulmuşuz. Yani o dönemlerdeki ne kadar kıymetli biliyor musunuz siz? Onun için resul sallallahu aleyhi ve sellem çile ve sıkıntı zamanlarında iman edenler için, amel edenler için, güzel Müslümanlar için müjde veriyorlar ve buyuruyorlar ki, o günde amel edenlere sizin, sahabeye söylüyor bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizin elli tanenizin ecri verilecek. Elli müminin, elli müminin ecri verilecek. Bizden mi onlardan mı ya Resulallah diye sorulduğu zaman, bel minkum bilaki sizden elli tanenizin ecri onlara verilecek. Çünkü, çünkü biz zorluklara rağmen, sıkıntılara rağmen, baskı, baskılara rağmen, yani belirli bir dönemde nice kardeşlerimiz, e, cezaevlerini, medreseyi Yusufiye yaptılar. İslami kitap okudukları için. Yani dinlerini öğrenmeye çalıştıkları için. Ben babacığımın hayatını e, çok iyi dinledim ondan. Yani Kur'an öğrenmek, Arapça öğretmek, efendim dini kitaplar okumak ne kadar ne kadar zor idi. Okuyorduk diyor. Arapça öğreniyorlar. Niye öğrenilir Arapça? Kur'an'ın hatırına, Resulullah'ın sözlerinin hatırına öğrenilir. Yoksa yoksa o günün dünyasında öyle hacca gitmek falan da pek mümkün değil. Görünmüyor, yollar da açık değil. Yani Araplarla ticaretimiz falan da yok öyle bir dönemde. Ama müminlerin evlatları Arapça öğreniyorlar. Tam diyor, وَلَا يَئْتِ الْخَيْرُ وَشَّرُ اِلَّا مِنْ جِهَةِ Hayır da şer de ancak, Allah'dan gelir dedik kitabı kapattık diyor, mescitte okuyorduk diyor gençlerle hala o şeylerden talebelerden hayatta olanlar var zaman zaman anlatırlar. Kapıdan girdiler diyor ve bizi dersimizi dağıttılar, tutukladılar, kitaplarımızı müsaade, müsaade ettiler, aldılar götürdüler diyor. Yani işte biz çile çekiyoruz, bugün Suriye'de müminler çile çekiyor, Filistin'de dünyanın her yerinde müminler çile çekiyor. Rabbim bizim, bizim şu güzel günlerimizi değerlendirmeyi ve bu güzel günlerde bu rahatın içerisinde bu maddi imkanlar içerisinde güzel kul olmayı bize nasip etsin inşallahurrahman çok büyük. Çok büyük nimetler içerisindeyiz elhamdülillah. Vatanımız cennet vatan, milletimiz aziz millet ve de hakikaten biz bugün yeryüzünün cennetinde yaşıyoruz. Rabbim bizi bu nimetleri değerlendirenlerden eylesin. Yani konuyla ilgili birçok söylenecek şeyler var değerli kardeşlerim ama yani, aleyhissalatü vesselam benim ümmetim diyor yağmura benzer. Evveli mi daha hayırlı, sonu mu daha hayırlı belli olmaz. Ümmeti... Meselül matar, yağmur gibi diyor. Yani sonradan gelenlere müjde veriyor Ali Vesselam ve bizi bizimle kavuşmayı özlediğini hatırlatıyor biliyorsunuz. Daha önce söylemiştim. Ve İslam, İslam garip olarak başladı. Sahabe-i kiram efendilerimiz ilk günlerine çok gariplik çektiler. Ve sonra diyor yine garipliğe dönecek. Fatıma Fetu, fetûbül guraba. O garip olanlara ne mutlu buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve de ve de şununla bu konuyu tamamlayayım değerli kardeşlerim. Daha çok söylenecek şey var ama artık hadislere girmek istiyorum. Beni görmeden hadis-i şerif öyle. Beni görüp de bana iman edene ne mutlu buyuruyor Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ama beni görmeden bana iman edene seba merrat Yedi kere ne mutlu فَتُوبَٓا سَبْعَمَرَّاتِ لِمَنْ اَمَنْ اَب۪ي وَلَمْ يَرَن۪ي Evet. Veya, لِمَنْ ve يَرَن۪ي وَاَمَنْ اَب۪ي وَتُوبَٓا سَبْعَمَرَّاتِ لِمَنْ لَمْ يَرَن۪ي وَاَمَنْ اَب۪ي Beni görmeden bana iman edene yedi defa ne mutlu. E Allah şahit ki biz Resulullah'ı görmeden, görenler gibi iman etmişiz. Rabbim bizi onlar zümresinde kılsın inşallah. Hazreti Ömer bir gün etrafında bu konular açıldığı zaman bu ayet-i kerime'nin izahında veriliyor. Etrafındaki olanlara öyle buyurmuşlar. Ben fa'le misle fi'likum kâne minkum kâne mislikum kâne mislekum Evet, sizin gibi amel edenler, sahabeye böyle söylüyor, sizin gibi amel edenler aynen sizin gibilerdir. Bir, sevgimizle. iki onlara benzemeye çalışmamız ve onların yaptıkları amellerle. Tabii tabii amel noktasında gayretli olmak düşüyor bize. Madem ki Rabbimiz bize bu şerefi bahşetti. Bu dünyanın sadece maddeye gittiği bir dönemde biz Allah'a ve Resulüne iman ettik. Bunu değerlendirmeli. İşte bunları değerlendirebilmek yani bu bu şeref, bu nimetin, bu şerefin Kadro kıymetini daha iyi bilebilmek için bu sohbetleri yapıyoruz. Benim her sohbetimde bir kardeşim bir hadisle her zaman söylüyorum amel etse benim için yeter. Geçen cuma vaazında konumuz sigaraydı. Geçtiğimiz cumadaki vaazımızda. Ben de dedim ki cemaatime, kalabalık bir cemaat vardı. Tahmin ediyorum 3000'e yakın Konya'mızın en büyük camilerinden birindeydi cuma görevim. Bir sanayi camiinde. Tam cuma namazında camide dolmuş oluyor En sonunda dedim ki Ya değerli kardeşlerim ben aciz bir kardeşinizim Ama tahmin ediyorum ki bu sigara içmenizden dolayı Herhalde Allah ve Resulü razı değildir Çünkü insan sağlığına çok zararlı diyorlar doktorlar Yani binlerce zararı var diyorlar Öyle onlar yüzler değil inanın böyle Doktorlar öyle diyor Binlerce zararı var sigaranın İnsan sağlığına bu kadar zararlı olan bir şey bizim için hoş değildir. Gelin ne olur şunu bırakın dedim. Cuma'dan sonra bir kardeşim dedi ki bana, hocam dedi siz böyle arzu ettiniz, rica ettiniz. Ben de size söz veriyorum artık sigarayı bırakıyorum dedi. E, bana yeter dedim. Bana yeter. Bir kardeşimin böyle benim vesile olmam, vasıta olmamla Kendisine zararlı olan bir şeyi terk etmiş olması bana yeter. Rabbim hepimize çok hayırlı hal ve de güzel ahlak versin inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar. Onunla başlıyoruz. Hıyarukum ahasinukum ahlaka. Sizin en hayırlılarınız, hayırlı olan şeyleri sayacağız ya hadis-i şeriflerde. Bakalım neler varmış. Sizin en hayırlılarınız ahlak bakımından en güzel olanlar. Güzel ahlak sahibi olanlar. Toplumun içerisinde tabii dış davranışlarla kalbimiz beraber olacak. Gönlümüzden de güzel ahlak olacak. Yani sırf dış yönüyle insanları razı etmeye çalışmak, görünüşte iyi insan olmaya çalışmak mesele değil. Asıl önce kalbimiz güzel olacak Mevla dediği gibi gönlümüz güllerle dolacak, bütün düşüncelerimiz gül olacak, sonra biz gül bahçesi olacağız. Bu davranışlarımıza da sirayet edecek ve de biz zahirimizle, batınımızla, içimizle, dışımızla güzel ahlaklı olacağız inşallah. Kendimizi buna zorlayacağız, çare yok. Zorlayacağız, nefis bir yandan şeytan bir yandan bizi kötü taraflara çekmeye çalışacaklar, biz de mücadele edeceğiz. Biz de mücadele edeceğiz. Resulullah Ekrem Sallallahu Aleyhi ve sellem, sizin en hayırlarınız ahlak bakımından en güzel olanlarınızdır diye buyruluyor, buyruluyor. Yine bir aynı manayı teyit eden bir hadis-i şerif, "Hayru ma'uti'en nasu hulukun hasen." İnsanlara verilen şeylerin en hayırlısı güzel ahlaktır diye buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve sellem. İnşallah toplumun içerisinde bizi mümin kardeşlerimiz hem yaşarken hem de vefatımızdan ölümümüzden sonra güzel ahlakımızla hatırlasınlar. İnsanlara tatlı muamele, güzel muamele. Kendimize güzel muameleden başlayıp ilk çemberimize, çevremize. Tabii biz beşeriz, hata ederiz ama hatamızdan dönmeyi bilmeli, özür dilemeli, özür dilemeyi bilmeli, kendimizi affettirmeli, nefsimize ve şeytana karşı gelerek insanlara güzel ahlakla muamele etmeyi yani sokakta bağırıp çağırma, hakaret etmek, insanlara zulmetmek, yani komşuların şikayet ettiği bir insan, Rabbim muhafaza buyursun. İnsanların arkamızdan konuşurken bırak şu ahlaksızı, bırak şu basit adamı. Rabbim muhafaza buyursun. Ne kadar ne kadar hakikaten önemli bir şey değerli kardeşlerim. Çünkü Resulullah buyuruyorlar ki siz yeryüzünde yani birisi kalkıp da canım sen boş ver insanlar ne derlerse desinler. Sen hani benim kalbime bak, benim Allah ile muameleme bak filan diyemez. Biz ne bilelim Allah ile muameleni nasıl? O Allah ile senin aranda. Biz senin günlük davranışlarına, günlük haline, günlük yaşantına ve insanlara olan muamelene bakarız. Öyle olunca o allah Zülcelal Hazretlerinin işi. Yarın öldüğümüz zaman arkamızdan cemaate soracaklar. Cemaati Müslümin nasıl bilirdiniz diye. Ya. Allah ondan razı olsun, iyi insandı, güzel insandı dedirtebilirsek, Hadimi Hazretleri'nin dediği gibi düdüğü çalmış oluruz değerli kardeşlerim. Ki iyi, ölümünden sonra insanların hayırla şehadetlerinin çok önemli olduğunu daha önce anlatmıştık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve cebet. o kişiye cennet vacip oldu diye buyurmuşlardı, hatırlayacaksınız. Efendim, Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konu artık genel konumuz olduğu için sık sık bu konuya temas edeceğimiz için fazla üzerine durmuyoruz. Güzel ahlak konusu. Zaten güzel ahlaklı olabilmek için hadisleri ele alıyoruz. Yine Resulullah buyuruyorlar konular değişik. Ben de böyle karışık olarak aldım hadisi şerifleri. Allah'ın Resulü'nü hep beraber değişik konularda gelen hadislerde kulak veriyoruz. Buyuruyor ki Efendimiz Hıyarukum ahsenukum qada'en lideyn sizin en hayırlarınız borcunu öderken güzellikle ödeyen kişidir. Yani karşı tarafı mağdur etmeyen kişidir. Ödeyeceği borcunu vaktinde ödeyendir, sözünde durandır. Ya öyle veya diyor Abdurrauf Minawi, Camus Sayir'de bu hadisin şerifi şerhe ederken veya karşı taraf taraftan asla bir talep olmadan bir şeyi hani emanet almış ya götürürken onun yanında bir hediye götürendir diyor. Malum bir şey hele hele para mesela bir şey herhangi bir şey emanet alırken fazlalık istenilirse faiz olur. Kat'iyetle haramdır. Böyle bir şey Müslümanın hayatında olmaz, olamaz. Faiz'in ne kadar ciddi bir haram olduğunu biliyoruz. Ama bir kişi mesela bir kardeşinden bir şeyi emanet almış. Para almış. Götürürken giderken diyor ki mesela bu şer ancayizdir. Ya ben bu kardeşimin aldığım emanet parasını bir sene, iki sene, üç sene her neyse kullandım. O da bana hiç ses çıkarmadı. Ben de ona bir iyilik yapmalıyım. Mesela yanında bir seccade almış paranın yanında götürüyor. Tamam efendim kardeşim şu senin emanetin aldığım gibi aynen veriyorum. Şu da benim sana hediyem. Bir kutu şeker olsun, ne bileyim bir kalem olsun veya o, o paraya biraz ilave olsun, karşı taraf istemeden böyle bir hediye caizdir. Yani kendi Tamamen kendi arzusuyla kişinin götürüp de hediye etmesi caizdir. Ve hadisi şerifin anlamında bu da vardır diyor şarihlerimiz. E, borcunu öderken en güzel şekilde, en tatlı şekliyle ödeyenler sizin en hayırlılarınızdır. Hadi bu olmadı diyelim, bunu yapmadık diyelim ama... Borcu olan, borçlu olanların ne yapıp yapıp borçlarını vaktinde ödemeleridir bugünün dünyasındaki en güzel güzellik. En ciddi konu, en mühim konu değerli kardeşlerim. Maalesef bu konuda ticaret erbabı olan kardeşlerimizin şikayetleri var. Hocam borçlar vaktinde ödenmiyor öyle olunca hepimiz biz ticaret erbabı sıkıntı çekiyoruz diyorlar. Vaat etmek sanki borç gibidir. Şu günde getireceğim dediniz mi, senediniz var mı, çekiniz var mı? Başka bir müeyyideye gerek kalmadan mutlaka vaktinde ödenmelidir. Bu İslam ahlakıdır, bu Müslüman ahlakıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır, sahabenin ahlakıdır. Hatta ben bana yakın olan, ticaretle meşgul olan kardeşlerime diyorum ki, Sizlere de söylemiş oluyorum, imkanınız var mı? Önceden ödeyin, daha önce ödeyin. Hem güzellik olur, ülfet olur, kardeşlik olur. Hem de İslam kardeşliğinin güzelliği tezahür etmiş olur. Evet, hadis-i şeriflere devam edeceğiz. Ama şimdi bir aramız var. Aradan sonra yeni bakalım hayırlı ameller veya hayırlı işler neymiş, Resulullah neler buyuruyor. Beraber göreceğiz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyorlar. Khiyarukum hayrukum li ehlihi. Sizin en hayırlılarınız ehline, ailesine hayırlı olanlardır. Mana açık. Çok defa üzerinde durduk. Yine konu geldikçe, mesele bu, bu noktaya geldikçe hep söyleyeceğiz değerli kardeşlerim. Ama Allah'ın Resulü'nün buyurdukları Ciddiyetle meydanda, zahir yani. Yoruma gerek yok. Bu hadisi şerifi fazla anlatmaya gerek yok. Allah'ın Resulü öyle buyuruyorlar. Sizin en hayırlarınız ehline, ailesine. Diğer hemen altındaki hadis şerifte خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ Kadınlarına, eşlerine hayırlı olanlardır. Yani onların hukukunu gözetenler, onların İslam'ı yaşamasına vasıta olanlar onların iffetini ve namusunu, şerefini koruyanlar, onların, onların, onların yani onların yüzünü güldürenler, onlara hayırlı davrananlar, onlara güzel muamele edenler, hepsi hakiki bir aile reisi. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'de olduğu gibi gerçek bir baba, gerçek evin üzerinin örtüsü, onları hiçbir şeye muhtaç etmeden ve de dünyalarını ve ahiretlerini mamur eden büyükler. Evet, sizin en hayırlarınız ehline, ailesine hayırlı olanlardır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu noktada sözü uzatmıyorum değerli kardeşlerim. Aslında bu özel bir konu biliyorsunuz. Bugünün dünyasında özel ele alınması gereken bir konu. Çünkü ailelerin ne hale geldiği meydanda. Bazı yerlerde Allah korusun saygı kalkmış, sevgi kalkmış, muhabbet yok. Kimse kimseyi takmıyor. Yani Rabbim muhafaza buyursun ben de biliyorum diyor. Ben de kültürlüyüm diyor. Benim de maddi imkanım var diyor. Onun hiçbir şeyine muhtaççı değilim diyor. Diyor diyor diyor. Ondan sonra saygı ve sevgi kalktığı zaman artık tesbih ipi kopmuştur. Daneleri dağılıyor. Ve o aileden yetişen evlatlar da Rabbim muhafaza buyursun. Cemiyet için hayır olmuyor. Yok öyle değil. İnsanların aile reislerinin ailelerine hayırlı olmalarını ve de onların da yani ailenin de ona saygılı ve sevgiyle muamele etmesini İslam bekliyor ve istiyor. Çok önemli çünkü koskoca milletler teker teker ailelerden meydana geliyor malum. Resulullah yine buyuruyorlar, sizin en hayırlarınız hıyarukum atvalukum amaranu ahsenukum amala ömrü uzun olup da ameli güzel olanlardır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü ömrünün uzun olması, güzel amellerinin artmasına ve amel defterindeki hasenatın, sevapların çoğalmasına, dolayısıyla cennetteki makamının yükselmesine vesile oluyor. Cennete girmek imanla, cennetteki makam mertebeleri kazanmak salih amellerle biliyorsunuz. Onun için, ben acizane şöyle dua ediyorum, siz de böyle beceri, beğenirseniz öyle dua edin. Ya Rabbi bize, inanın ben bu, bu duamı bütün mümin kardeşlerim için yapmaya çalışıyorum ki Rabbim kendim için de kabul buyursun diye ama siz de isterseniz böyle dua edin. Ya Rabbi bize imanı kamil nasibeyle. o imanla bizi cennete koy ve bize... Salih ameller lütfeyle, bizi salih amellere muvaffak eyle. O salih amellerle cennette bize yüce makamlar ver Ya Rabbi. Ali makamlara bizi eriştir diye dua ediyorum. Sonra üçüncü sırada da acizane duam. Kendim için, sevdiklerim için, dostlarım için ve inanın böyle aciz kardeşiz olarak bütün ümmeti Muhammed'e Ya Rabbi diye söylemeye çalışıyorum her defasında. Üçüncüsü de sağlık, sıhhat ve afiyet için dua ediyorum Rabbime. Ya Rabbi o afiyeti de sana kullukta kullanmayı bize lütfeyle diye böyle dua ediyorum. Sizin en hayırlılarınız ömrü uzun olup da ameli güzel olanlardır diye buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii alimlerimizden kısa ömürlü olanlar var, güzel insanlardan da kısa ömürlü olanlar var. Bu iş Allah'ın bileceği bir iş. Yani ömürleri Rabbimiz takdir ediyor. Hepimizin ecelini alemlerin yüce Rabbi tespit buyuruyor. Kimin de ne zaman öleceği belli değil. Ama işte günümüzü değerlendirmek ve zamanı en kıymetli haliyle faydalı hale getirmeye çalışmak. Ama Rabbim bir kuluna uzun ömür verir de. Mesela şimdilerde 80'leri geçmek, 80'ler, 90'lar hatta nadiren 100'e yaklaşanlar var. Böyle uzun bir ömür. Babacığım rahmetullahi aleyh 86'da vefat etmişti ki hicri olarak 90'a yakın. Güzel de bir ömür, eh hayır alametiymiş demek Hayır alametiymiş. Bunu, bunu teyiden bir hadisi şerifte Resulullah buyuruyorlar ki Hayrun nas men talu amruhu ve hasun amelu. İnsanların da en hayırlısı ömrü uzun olup da ameli güzel olandır. Rabbim hayırlısıyla cümlemize nasip etsin inşallah. Yani Rabbimizden bir ömür istiyoruz ama ömür isterken sadece kuru bir ömür istememeli. Salih amellerle, güzel amellerle, cennetteki makamımızı yüceltecek amellerle ve de sağlıkla sıhhatle geçecek bir ömür istemeli değerli kardeşlerim. Yoksa ömür bazen insana yük olabilir. Rabbim muhafaza etsin. Bu hadisin devamında şöyle buyruluyor: Ve şerun nes, mental amru ve sahâ amelu, insanların da en şerlisi ömrü uzun olup da ameli kötü olanlardır. Rabbim muhafaza buyursun. Tanıdığınız insanlar olabilir. 80'lere, 90'lara gelmiştir. Geçmişte öyle olmuştur. Bugün hala vardır. Gelecekte de olacaktır. Ama insanlık müminler ondan hep şikayet etmişler. O insanların yaşaması ayet-i kerimede de işaret olunduğuna göre kendileri için hayırlı değil. Her geçen gün onlar için vebal, her geçen gün mesuliyet, her geçen cehennem azabına doğru gidiştir Rabbim muhafaza buyursun. Onun için Rabbimizden evet ömür istemeli ama sağlıklı ve hayırlı amellerle geçen ömür istemeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de öyle buyuruyorlar. Sizin en hayırlınız... Ömrü uzun olup ama amelleri güzel olanlardır. Yine Resulullah buyuruyorlar, yeni bir hadisi şerif, sizin en hayırlılarınız görüldüğü zaman Allah hatırlanan kişilerdir. Hani Allah'ın velilerinden bahsederken ki bugünlerde aslında büyük üstadlarımızdan bahsetmeyi de gönlüm arzu ediyordu. Fakat geçmiş yıllarda hep kendilerinden bahsettik. İşte yani Konya'mız için söylüyorum bilhassa. Ali Ulu Kurucu Üstadımızın vefat yıl dönümü bugünlerde, Hacı Veysal Hocamızın vefat yıl dönümü, Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri'nin vefat yıl dönümleri hep Şubat'ta. İnşallah 5 Mart'ta da e, babacığımın vefat yıl dönümünü mevlütle bu defa bu sene inşallahurrahman Kapı Camii'mizde e, yeniden böyle onları yad etmiş olacağız. E, görüldükleri zaman o, o büyükler, Görüldükleri zaman Allah hatırlanıyor. Hakikaten Allah hatırlanılıyor değerli kardeşlerim. Yani inanır mısınız fotoğrafını gördüğünüz zaman bile Allah hatırlıyorsunuz. Doğru veya yanlış yani fotoğraf meselesi, fotoğraf önemli ayrı bir konu. Ama mesela geçenlerde Konya'mızda Alülbü kurucu üstadımız için bir gece tertip edildi. Önümüzdeki günlerde Hacı ve İstade hocamız için, ondan sonra Mahmud Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri için günler. İlanlarını görüyorum. İnanın duvardaki yapışılı kendisine ait o sadece çehresi var. O ilanı gördüğünüz zaman bile Allah'ı hatırlıyorsunuz neredeyse. Evet, yani çünkü onların ömürleri ümmeti Muhammed'e nasihatle geçmiş. O nasihatleri hatırlıyorsunuz. Allah'ı hatırlıyorsunuz. Onların o nasihatlerini, onların davranışlarına bakıyorsunuz, amellerine bakıyorsunuz, size Allah'ı hatırlatıyor. Yani öyle güzel bir hayat, öyle öyle tatlı bir hayat geçmiş ki, Allah'ı hatırlatıyor, Resulullah'ı hatırlatıyor. Nasiyesindeki iman nuruna bakıyorsunuz dediğim gibi, duvardaki fotoğrafına bakıyorsunuz, Allah'ı hatırlıyorsunuz. Cenab-ı Hak Hazretleri öyle öyle mübarek bir çehre, Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Yani ümmeti Muhammed'e hayır unsuru olmayı Rabbim bizlere de lütfetsin inşallah. Rabbim zahirimizi ve batınımızı, içimizi ve dışımızı nurlandırsın ve bereketlendirsin. Yani değerli kardeşlerim çok önemli yahu, çok önemli ve ümmeti Muhammed'in hüsnü zannettiği, sevdiği bir insan olmak çok önemli. Bu sene işte şu son umremizde. Kabir muazzamanın ikinci katında namaz kılmıştık yani Mescidi Haram'ın, mescid daha doğru tabirle Mescidi Haram'ın e, ikinci katında namaz kılmıştık. Orada bir rampa var bilenler. Efendim Abdülaziz kapısının oradan aşağıya inerken orada büyük bir ekran var. Hadisi şerifler yazıyorlar. İlk defa gördüğüm kardeşlerime yanındaki arkadaşlarıma da tercüme ettim. Öyle diyor. Doğrusu şey demedim. E, bir hadisi şerif mi yoksa büyüklerin sözlerinden mi bilemiyorum. Ama çok hoşuma gitti. İnşallah araştıracağım. Eğer bir kardeşim bunu bir kaynakta görür de kimden olduğunu bana e, söyleyiverirse müteşekkir kalırım, dua ederim kendisine. Öyle diyor sözde, öyle deniliyor. Eğer bir kul sıdk ve ihlas ile kalbiyle Allah'a yönelirse, bir kul kalbiyle, ihlas ve samimiyetle Allah'a yönelirse, Allah-u Zülcelal Hazretleri sevdiği mümin kullarının kalbiyle ona yönelir diyor. Şu güzelliğe bakın. Yani eğer bir kul samimiyet ve ihlasla Allah'a teveccüh ederse, Allah'a yönelirse Cenab-ı Hak Hazretleri sevdiği mümin kullarına o kişiyi sevdirir. E, öyle olunca da görünce Allah hatırlanılır. Görünce veya mesela cihadıyla hatırlıyorsunuz. Gördüğünüz zaman Bediüzzaman Hazretleri mesela efendim o, o ciddi çehreyi gördüğüm zaman inanın ben Allah'ı hatırlıyorum ve o Hazretin, Bediüzzaman Hazretlerinin o çileli hayatını ve cihadını hatırlıyorum. Yani tabii e, asıl burada karşılaşıldığı zamandır ama inşallah hata etmiyorum fotoğraf, şer'an mahzurlu bir şey biliyoruz bunu. Ama dediğim gibi inanın böyle fotoğraflarını gördüğümüz zaman bile Allah'ı hatırlıyoruz. Niye? Sözleriyle ümmeti Muhammed'e rehber olmuşlar. Nasihatleriyle ümmeti Muhammed'e hep faydalı olmuşlar. Davranışlarıyla ümmeti Muhammed'e örnek olmuşlar. Efendim yaşantıları, cihatları ile o dillere destan mücadeleleri mücadeleleriyle ümmeti Muhammed'in gönlünde taht kurmuşlar. Görüldükleri zaman Allah hatırlanıyor. Hayırlılar onlardır. Ve zedefi ilmi kumantiqhu, sizin en hayırlarınız konuştuğu zaman ilminizi artıran ilmi yönden size faydalı olandır diyor Ali yasalatı vesala. Yani oturuyorsunuz sohbette, sohbetinden istifade ediyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz. Öyle sohbetler var ki sadece fuzüliyat, sadece dünya. Babacığım rahmetullahi aleyh öyle derdi. Bazen sohbetlere gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Ortaya kamyon, traktör, treyler, şu, bu, kasa, para geliyor, yığılıyor böyle. İnsanların hayır ve hasenattan, ahirete, amelik, ahirete yönelik amellerden göreceği hiçbir şey kalmıyor derdi. Yani sadece dünyalık bahsediliyor, yok öyle değil. Mü'min, mü'min kardeşine konuştuğuyla da faydalı olmaya çalışacak. Hani, مَنْ كَانُ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَالْيَقُلْ خَيْرًا اَوْلِيَصْمُدْ Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun diyordu ya aleyhissalatü vesselam. Konuştuğumuz zamanda da kardeşlerimize faydalı olacakmışız. Sizin hayırlarınız onlardır. Ve raggabekum fil ahirete amelü. Ameli davranışları da sizi ahirete teşvik eden. Yani onunla olduğunuz zaman mesela namaz geçiremiyorsunuz. Onunla olduğunuz zaman hadi diyor beraber cemaatle kılalım cemaate devam ediyorsunuz. Onunla olduğunuz zaman umreye gidiyorsunuz. Onunla olduğunuz zaman büyük insanlara Allah dostlarına ziyarete gidiyorsunuz. Sohbete gidiyorsunuz, vaaza gidiyorsunuz. Ne bileyim hacc ediyorsunuz, umre yapıyorsunuz. Sizin için onunla beraber olmak her zaman bereket oluyorsa eğer davranışlarıyla sizi ahirete hazırlıyorsa, ahirete yönlendiriyorsa o insan hayırlılarınızdandır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim onlardan olmayı bize nasip etsin inşallah. Yine bir hadis i şerifte hayırlıların anlatıldığı veya hayırlı amellerin, davranışların anlatıldığı bir hadis i şerifte Resulullah buyuruyorlar. Hiyarukum kullu mufettenin tevab. Sizin en hayırlılarınız günahı işleyip de hemen arkasından tövbe edenlerdir. Hiç günah işlemeyenler demiyor bakınız aleyhissalatü vesselam. Biz nasıl olsa günah işleyeceğiz ya, peygamberimiz biliyor ya arkasından tevbe edenlerdir. Hani geçenlerde okumuştum. Ve atbi'u'l hasenati etbi'u's sayyiati'l hasenata temahha. bir bir kötülük yaptın mı arkasından, arkasından bir iyilik yap ki o kötülüğü silsin, yok etsin buyuruyor Peygamberimiz. Sizin en hayırlarınız işlediği günahtan sonra tevbe ederler. Hatta bazen öyle olur mümin için, mümin için işlediği günah bile hayır olur. Nasıl olur? Bir günah işler, İnsanlık icabı. Ama o kadar çok pişman olur ki, o kadar çok nedamet eder ki, öyle bir tövbe eder ki sadece o günahını değil başka birçok günahını da affettirir. E öyle olunca da hayırlı insan olur. Yani bir amel yapıp bir amel bir davranış işleyip de onunla kendini beğenmektense ucup diyoruz biliyorsunuz ona geçenlerde bir e, sohbetimizde bu konuyu ciddiyetle ele almıştık. Biraz geniş üzerine durmuştuk. Kişinin yaptığı işi beğenmesi. Geceleyin teheccüte kalkmış mesela. Ama akşama kadar herkese o teheccüdü ben bugün geceleyin işte şöyle yaptım. Veya oruç tutmuş herkese ilan ediyor. Hayır veriyor başkaları için. Ve o verdiği hayırdan dolayı hayır o kişi... Hani e, kişinin mağrur olması bazı yerlerde güzelmiş. E, buna vakar diyoruz tabii. Nerede güzelmiş mağrur olmak? Verdiği sadakaya karşı mağrur olmak. Yahu keşke daha fazlasını vereydim. Bu bu verdiğim küçük oldu deyip, bu verdiğim az oldu deyip, verdiği sadakaya karşı, kendi verdiği sadakaya karşı mağrur olması güzel bir gururmuş. Büyüklerimiz öyle söylüyorlar. Efendim, e, bir amel işleyip o cübe düşmektense günah işleyip de arkasından tevbe etmek daha güzeldir. Rabbim bizi büyük günahlardan korusun. Ama küçük günahlarımıza da hakkıyla tevbe etmeyi, o tevbemizi de çoğaltıp o, gün, o, o tevbe ile birçok günahları affettirmeyi bizlere nasip etsin Evet Demek ki hayırlı olanlar, girdiği günahtan işlediği günahtan masiyetten sonra hemen tövbe edenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlar. Yani e, müminin en önemli vasıflarından biri de bu. Beşeriyeti icabı. Günah işler ama arkasından mutlaka hemen tövbe edecek. Hemen tövbe edecek. Ya Rabbi pişman olacak. Daha önce söylemiştim ben size, zaten hiçbir mümin rahat günah işlemez, işleyemez. Öyle olunca büyük bir kısmını öyle affettiriyor. Arkasından istiğfarla Mevla'ya yalvarıyor. Cenab-ı Hak Hazretleri de hani bir öyle, bir, öyle bir ah etmiş ki günahından dolayı. Onu duyan birisi e, cemaati kaçırdığı için sen, sen o ahın sevabını bana ver, ben cemaatin sevabını sana vereyim demiş ya sanki onun gibi. Evet, Rabbim günahlardan korusun ama günaha girdi girdiğimiz, gireceğimiz belli. Onlara da tövbe etme duygusunu ve şuurunu Rabbim bizlere versin. Yine bir aramız var değerli kardeşlerim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Efendim yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hayrul biqâ'i el-mesâcid ve şerru'l biqâ'i el-esvâk. Mekanların en hayırlısı mescitler, en şerlisi de çarşılar ve pazarlardır, sokaklardır. Çarşılardır. Mescitler malum, Allah'ın evleri. Orada oturmak, boş durmak bile ibadet ve fazilet. Tabi mescide giren boş durmaz, Kur'an okur, tesbih çeker, namaz kılar. Cemaatle namaz kılındığı zaman en Ali en yüce efendim veya en güzel amel ile Rabbimize kulluk edilmiş olur. Mescitlerin hali belli. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ Mescitler Allah'ın evleridir. Allah'ındır. Ama ikinci madde çok önemli. En şerli yerler ise çarşılardır. Yani yerine göre orada gayrimeşru meşru davranışlar var, şeytan var, fitne var, değişik manzaralar var, müminin gördüğü zaman zarar göreceği haller var. Öyle olunca, zaruret olmadan, mecburiyet olmadan çarşı ve pazara kardeşlerimin fuzuli yere çıkmamalarını hatırlatıyorum. Yani çıkarlarsa da gafil olmamalı, Allah'ın zikriyle oralardan geçmeye çalışmalı ve hani o çarşı pazar e, tesbihi diye bir ara vermiştim ya la ilaha illallah wahdehu la şerike le le'l mulk hamd yuhyi yumiit ve huve hayyul la yemut bi ala kulli şeyin kadir bu tesbihi okumalı veya dil, diğer bildiğimiz tesbihleri okumalı yani bir mümin mesela bazı insanlar emekli olmuşlar evde canım sıkılıyor diyor yani kendine bir meşgale bul bir iş bul kendine ailene Ümmeti Muhammed'e mümkünse faydalı ol diyorum ben o kardeşime. Eğer mümkünse, becerebiliyorsan yoksa bazı insanlar emekli olmuşlar. Çarşıya pazara çıkıyorlar, sokağa çıkıyorlar. Fuzuli yere orada burada geziyorlar. Hiçbir iş yapmıyorlar. Kimseye bir faydaları dokunmuyor. İşte sadece onun yanında biraz e, dedikoduysa, o diğerinin yanında biraz laklakiyat yani böyle fuzuli şeylerle ömür geçiyorsa eğer hoş değil hoş değil. Çünkü bazen oralarda gayrimeşru işler oluyor. Gayrimeşru alışverişler oluyor. Onun için Resulullahekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem mekanların en şerlisi de çarşılardır diye buyuruyor. Bilhassa bilhassa hanım kardeşlerime zaruret olmadan çarşılara çıkmamalarını tavsiye ediyorum. Yani evde işi yok Şöyle bir vitrinleri gezeyim. Ne var ne yok bir bakayım. Bakalım bir ihtiyaç varsa eğer alayım geleyim. Yok böyle bir şeyi mümin, mümin bilhassa hanım kardeşlerim asla yapmamalılar. Unutmamalılar. Allah'ın rahmeti oralarda yok. Bilmeliler. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Hayru duai el istiğfar. Duaların en hayırlısı da istiğfardır. İstiğfar okumak. Yani e, Rabbimizden afi talebi. Ya Rabbi beni affet diyoruz ya. Bir yandan Rabbimize dua etmiş, yalvarmış duanın bereketiyle Mevlamıza kulluk etmiş oluyoruz. Diğer yandan günahlarımızın affolunmasını istiyoruz ve günahlarımızı siliyoruz ve de temizliyoruz. Yani bir kul oturmuş eline tesbihini almış da hani çarşıya çıkacağına, fuzuli yere çarşıda gezeceğine bir kardeşime Otur seccadeyin üzerinde, becerebildiğin kadar istiğfarla meşgul ol diye tavsiyede bulunuyorum. Ama şunu da unutmayalım. Demek ki duanın da, yani biz estağfirullah el-Azim, estağfirullah diye istiğfar ederken sanki sadece bir zikirle meşgul olduğumuzu zannediyoruz. Hayır, o aynı zamanda duaymış. Duanın da en hayırlısı istiğfardır diye buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstiğfar çok önemli. Ben şimdi acizane, Kur'an-ı Kerim hakikatlerine bakıyorum, hadis-i şeriflere bakıyorum. Mesela problemli kardeşlerimiz dua istiyorlar. Hocam şu konuda ne tavsiye edersin, bu konuda ne tavsiye edersin? Ne bileyim aklınıza ne gelirse, hangi derdiniz, hangi sıkıntınız varsa önce diyorum istiğfar okuyun, bolca istiğfar okuyun. Kendinden şikayeti var, ailesinden şikayeti var, eşinden veya işte e, hanımından veya koca birbirinden hangisiyse. Çocuklarından şikayeti var, ticaretten şikayeti var. Neden şikayeti varsa önce istiğfar okumak lazım. Bütün dertlerin devası, inanın böyle. Ondan sonra hasbunallahu ve ni'mel vekil. Çokça devam edin. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Bize Allah yeter ve o ne güzel vekildir diyor. Ve üçüncü olarak da La havle ve la kuvvete ve la kudrete illa billahil aliyyil azim. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Çokça devam edilmesini tavsiye ediyorum. Bütün sıkıntılar için mükemmel bir kurtuluş çaresidir. La havle ve la kuvvete illa billahil alil azim. Resulullah buyuruyorlar. Cennet hazinelerinden bir, cennet, e, bir hazinedir. Yine Resulullah buyuruyorlar. Hayru zikri el hafi. Zikrin en hayırlısı hafi olanı, gizli olanı, kalpten olanıdır. Dilimizde ne kadar hafif söylesek bile dudağımızın kıpırdadığından insanlar görebilir. Ve de gösteriş işin içerisine girebilir, riya girebilir. Rabbim muhafaza buyursun. Ama kapatmış duasını, şey dudağını, efendim kimseyle sanki böyle kendi halinde gibi, tefekkür ediyor gibi, dalmış gibi ama kalbiyle Allah ile beraber. Melekler bile onu bilemiyorlarmış gizli zikri, hafi zikri melekler bile tespit edemiyorlarmış. Sadece kul ile Allah arasında kalıyormuş. Sadece melekler nefesinden çıkan nurdan tespit ederlermiş ki büyüklerimiz öyle söylüyorlar. Babacığımdan duyardım bunu zaman zaman. Efendim e, derlermiş ki bu kul Allah'ı ediyor Kalbinden Allah'ı ediyor Bazı tarikatlarda cehzi, cehri zikir esastır. Tabi Allah'ı zikredin diyor. Bir müminin Allah'ı zikretmesinden daha tabii ne olabilir ki? Rabbini tabii zikredecek. Bazı tarikatlarda da, mesela nakşilerde öyledir, hafi zikir esastır. O, o buradan almadır. Zikrin daha hayırlı olanı hafi olanıdır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani hiç kimse muttali olmayacak. Sadece Allah ile aranızda. Tamam efendim? Ve devam ediyor, ve hayrul rizk, aynı hadisin devamı, rızkın en hayırlısı, ma kafi olan yetendir, yeterli kadar olandır. Niye? Fazlasının hesabı var çünkü yahu. Dostlar, fazlasının hesabı var. Ya Allah yardımcımız olsun. Biz nasıl hesap vereceğiz bilmiyorum. Çünkü çok büyük nimetler içerisindeyiz. Yediğimizle öyle, giydiğimizle öyle, oturduğumuz evle öyle, maddi imkanlarımızla öyle, öyle, öyle. Sayısız nimetler içerisindeyiz ama Rabbim bize şükretme imkanı versin inşallah değerli kardeşlerim. Ya Halbuki geçen e, hadisi şerifler arasında da söylemiştim evve, Umre'den evvelki sohbette. Resulullah Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin kim e, öyle buyuruyorlardı? Efendim, e, Yani bir insanı bir kimseyi ayakta tutacak birkaç lokma ekmek kırıntıları ancak ona kafidir ondan hesaba çekilmeyecek onun dışında nimetlerden hesaba çekileceksiniz buyuruyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Evet yeni bir hadis-i şerif, biraz böyle kısa geçiyorum ki daha çok hadis okuyayım diye değerli kardeşlerim. Belki bunlar önemli konular ama inanın hep bu konular üzerine durmaya çalışıyoruz, yeri geldikçe konuşuyoruz. Rabbim ömür verirse, imkanımız olursa bundan sonra da yine bu konuları ele almaya çalışacağız. Ama yeni bir hadis-i de alalım bakın. Resulullah ne buyuruyorlar? Hayru sadakı eyseruhu. Mehrin, hani kızlarımızı gelin ederken mehir e, tespit ediliyor ya. Onun en hayırlısı en kolay olanıdır. En kolay olanıdır. Yani karşı tarafı hiç zora sokmadan oturup da mal alıyormuş veya satıyormuş gibi pazarlık yapmadan bazı insanlar görüyorum ben, ben diyor bu kızı size vereceğim. Yarın benden çok siz göreceksiniz, siz takacaksınız. Siz efendim istifade edeceksiniz, neyi münasip görürseniz diyor, tamam mı? imin münasip görürseniz işte, e, kitaplara bir bakın Fatıma anamızın mehri ne kadardı. Hazreti Ali radıyallahu aleyhi ve Hazretleri Fatıma anamıza ki, ki dünya ve ahiret hanımlarının en hayırlılarından biriydi o. Ne kadar kolaydı, basitti. Yani basit ev malzemeleriydi şöyle bir pos gibi, bir ıbrık gibi, bir yatak, bir yorgan, bir minder gibi böyle basit basit şeylerdi Fatıma anamızın mehri. Yok efendim olmaz biz bu kızı yetiştirdik oturacağız pazarlık edeceğiz. Şu kadar altın olacak in aşağı çık yukarı. Bazen bu konuda pırıl pırıl iki ailenin hakikaten gençler birbirine e, münasiptırlar. Bakıyorsunuz nişanlar atılıyor ve de nikahtan düğünden vazgeçiliyor. Rabbim muhafaza buyursun. Ya. Yok resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem karşı tarafı zorlamamamızı tavsiye ediyor. Tabi. Erkek tarafı da yani sadece şimdi kız babası anneleri bana sitem etmesinler. Erkek tarafı da gücü yettiği kadar münasip. Eyseruhu diyor bakınız aleyhissalatü vesselam. Yani kolay olanıdır. Ne kadarına gücü yetiyor? Zaten İslam'da biliyorsunuz küfüf, küfü olmak esastır. Yani denklik esastır. Gider de eğer e, durumu maddi durumu sıkıntılı olan bir aile zengir bir ailenin kızına sahip olursa Sıkıntıya düşer tabii. Gerçi demişler, Arap atasözüdür, güzele talip olan kişi için mehrin çokluğu gözüne görünmez demişler. Ama men, men khatabel hasna e, la mehr diyordu galiba. Kim, kim güzel, öyle şanı şerefi, şöhreti yüksek bir hanıma, eğer talep olursa verdiği mehrin çokluğu gözüne görünmez diyor ama e, karşı tarafın imkanı da önemli. Onun için aleyhissalatü vesselam bu konuyu sıkıntı haline getirmemek için buyuruyorlar ki mehrin hayırlı olanı kolay olanıdır. Ve hayırun nikah yine birbirini teyit eden birbiriyle ilişkili bir hadisi şerif birbirine benzeyen nikahın da düğünün de hayırlı olanı yine eyse ruhu kolay olanıdır. Yani şimdi bazen aileler zorlanıyorlar, baba kayınpeder kara kara düşünüyor. Ben bu delikanlıyı nasıl evlendireceğim? Niye? E düğünde yemek verecek, o yemek şu kadar paraya mal olacak. Halbuki, <gülüyor> halbuki o kadar maddi imkanı yok o zavallı. Ne yapsın? Yok. Zorluk çıkarmayacağız. Zorluk çıkarmayacağız. Tamam mı efendim? Kolaylıkla, tatlılıkla. Yani tabi düğünde yemek vermek Rasulullah'ın arzusudur. Sahabe-i kiram evlenirlerken git birkaç koyun al, kes onları misafirlerine ikram et. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendileri evlendikleri zamanda da misafirlere yemek vermişlerdi biliyorsunuz. Ama sahibini zorlamadan. Eyseruhu, kolay olanı diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bütçeyi zorlamayacak, borçlara giremeyecek bir adamcağız zavallı olan evlendiriyor. Ondan sonra 10 on yıl onun borcunu ödüyor. Yazık yani yazık böylesine gerek yok. Yine bir hadis-i şerif daha alalım, bununla tamamlayalım inşallahurrahman. Hayru sadakatima abgat ginen, <gülüyor> sadakanın en hayırlısı zengin bırakan veya zengin edendir diye buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis-i şerif iki manaya geliyormuş efendim. Bir, sadakayı veren muhtaç hale gelmeyecek. Yani elinde davucunda ne varsa verip de ondan sonra keşke böyle yapmasaydım, keşke vermeseydim diye arkasından pişman olmayacak. Yani sahibini zengin bırakacak. Yani muhtaç halde olmayan bir durumda bırakacak. Verecek kendi imkanına göre. El-cud min-el-mevcut derler ya hani Araplar e, cömertlik mevcut olandandır. Vermiş ama arkasında kendine yetecek, ailesine yetecek, işlerini görecek kadar da fevkalade bir e, servet bırakmış. Tamam güzel. Yani kendi haline göre Diğer bir anlamı verdiğiniz zaman karşı tarafı başkalarından müstahani kılacak kadar e, verilen sadakadır. Yani bir fakire bir şey veriyorsunuz, bir fakire odun alıyorsunuz, bir çuval odun veriyorsunuz. Üç gün yakacak bitecek. Eğer imkanın varsa hiç olmazsa kışın yarısına gelecek kadar, eğer daha da imkanın varsa kışı çıkaracak kadar odunu alıver, kömürü alıver. Ma Ginen. yani karşı tarafı müstahani kılacak. Muhtaçlıktan kurtaracak artık. Yani verdiğin zaman hiç olmazsa bir karnını doyursun evine bir şeyler alsın veriyorsun çok küçük bir şey yarım ekmek bile almıyor. O, o doğru değil. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz hazretleri bir şeyi verdiniz mi diyor karşı tarafı muhtaç olmaktan kurtarın. Muhtaç olmaktan yani tabi bu biraz da meşrep işidir. İnsanlar bazı insanlar Verecekleri hayrı çok küçük parçalara ayırırlar ki daha çok insanlara verelim diye, daha çok insan istifade etsin diye. Tabi güzel bir duygu ama verdiğiniz zaman karşı tarafın yüzünü güldürecek şöyle onu muhtaç olmaktan kurtaracak bir rakam vermek de daha güzeldir bu hadisi şerifin izahına ve yorumuna ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu Hazretleri'nin sözüne göre ayeti kerimeye girecektim ama zamanımız doldu. Hadisi tamamlayı vereyim. Resulullah buyuruyorlar ki veren el üstteki el veliyedul ulya hayrun yed, yedi Üstteki el alttaki elden. Yani veren el alan elden daha hayırlıdır. Ve sadaka verirken, iyilik yaparken, ihsan ederken en yakınlarından başla. Yani komşuların da, hele hele akrabalarında da muhtaç olanlar var. Sen başkalarına efendim e, ihsanda bulunuyorsun. Doğru değil. Önce yakın çevreden başlamak daha güzelmiş. Rabbim nasip ederse inşallah, bu konuda söylenilmesi gereken birkaç e, kelime bir şey daha var ama vaktinde bitirmek istiyorum. Kardeşlerim öyle söylediler. Bizden sonra canlı yayın varmış. Efendim e, bu konudan başlayarak inşallah... Gelecek hafta bir nasip ederse yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin daha söylenecek şeyler var. Hayırlı amelleri, hayırlı durumları ve hayırlı işleri saydığı hadisi şeriflerin almaya devam edeceğiz. Hayırda olun, hayır üzere olun. Cenab-ı Hak hep hayırlılarla beraber kılsın, hayırımızı artırsın ve de hayırlı, her verdiğini, her ihsan ettiğini bizim için hayırlı kılsın. Hayırla ve bereketle kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Rabbim nasip ederse gelecek hafta kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Duanızı istirham ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun efendim. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.